Sızıntı dergisi 2006 yılı Şubat sayısı Başyazı Hatıralar ikliminde küçük bir seyahat Acı olanı da var hatıraların, bal kaymak gibi tatlı olanı da Acı hatıralar çok defa mürur zamanla birer zevkli hikayeye dönüşür ve her hatırlanışında insana çok keyifli anlar yaşatır. Tatlı olanları ise bizi o eski nur zulmet münavebesi içinde görüp tattığımız zamanlarda, ikamet ettiğimiz farklı ikametgahlarda, koşup durduğumuz değişik güzergahlarda ve kadim dost, sadık yol arkadaşlarıyla paylaştığımız gün ve gecelerde dolaştırır durur. Şimdilerde geriye dönüp bakıyor, Yer yer durgun sular gibi hayatımın sükuti demlerini, Gaye ile bütünleşmemiş mefkuresiz günlerini, Sabavete kurban edilmiş alaca karanlık gecelerini tahayyül ediyor, Ve o günkü dimama takatinin üstünde sorumluluklar yükleme hülyalarına giriyorum. Bazı şeyler karşısında aheste revlik ettiğimi düşünüyor, Hızımı gözden geçiriyor, Bazen zamanı geriye işletiyor, Aykırılıklara yeni bir şekil vermeye çalışıyor, Bazen realiteleri hayalin güdümüne veriyor, Bembeyaz ve pırıl pırıl dakikalar arkasından koşuyor, Ve onları bugünkü mülahazaların şivesiyle başkalaştırmaya çalışıyorum. Bugünkü gibi hatırlıyorum doğup büyüdüğüm köyü, kenti, Sokağı, mahalleyi, Koyun kuzu meleyişlerini, kuş cıvıltılarını, çoluk çocuk çığlıklarını, Yıllarca gelip gidip, gidip eşeğini aşındırdığım mütevazı mektebi, Öğretmenlerimi ve onların ince tavırlarını, Hiç unutmadım bir cami hariminde geçirdiğim yılları, Tarihleşmiş bir mabedin bağrında tünediğim sıkıntılı günleri, çok uzak kentlere hesapta olmayan seyahatlerimi, sonra hesaba giren ve bir vazifeye dönüşen Murad-ı Sani beldesindeki imameti, cami penceresiyle mihrap arasındaki gel git nefasetini, acemiliğime bağlı bir darlık içinde, hata, sevap, at başı, dinim, diyanetim adına mutlaka bir şeyler yapabilme heyecanımı, Beni aşan kaderin sırlı planları çerçevesinde bir vakti merhuna bağlı sevkleri, insiyakları buna kendi iradem açısından boşu boşuna çırpınmada diyebilirim. Vazife deyip irşat adına ulaşabildiğim her yere ulaşma azmü gayretini evet. Bütün bunların düşünce dünyamda bıraktıkları derin izler vardı ve unutamazdım hiçbirini. Unutamazdım bir dehşetli ihtilalle herkes gibi benim de şok yaşadığımı, mesnetsiz tehditleri, saduyunun sahabetini, yeniden derlenip toparlanma mevsimini, sonra gelip kapıma dayanan, içinde yeni ihtilal teşebbüslerinin, hastalıkların ve hava değişimlerinin de bulunduğu Oldukça maceralı vatani vazife mi? hava vesilesiyle, maskat-ı olan beldeye, anneme, babama kavuşup onlarla geçirdiğim nefis Ramazan günlerini, Erzurum camilerindeki vazo nasihatleri, haddimin fevkinde gösterilen alakayı ve bunların içimde oluşturduğu, tabi idrak ufkuma göre, tahdis-i nimet mülahazalarını, acı tatlı, ve iç içe bu hatıraları unutmam mümkün değildi. Müzik unutmam mümkün değil de sürpriz terhisi. Erzurum'da biraz hasret giderdikten sonra, ilk göz ağrım sayılan, Suyun ötesindeki beldeye yeni azimeti, Ve orada yaşadığım acı tatlı günleri. Ardından bir başka beldeye tayini. Oradan da İzmir'e cebri tavzifi Ve bu beldenin Hizmete açık zaman Mekan ve insanını Müzik Cami penceresine bedel Senelerce bir tahta kulübede Cihan saltanatına değişmeyeceğim ızdıraplı fakat aydınlık günleri Müzik Evet icmaren de olsa Bunların hepsini dün yaşanmış gibi hatırlıyor. Dönüp arkada bıraktığım bana ait yanlarıyla boş olsa da o dop dolu günleri, hizmet irtibatıyla içinde bulunduğum yerleri hayalen temaşa ediyor, o zamanlarda dolaşıyor, dostlarla selamlaşıyor, bir kere daha aynı şeyleri paylaşıyor ve dünü bugünle beraber yaşıyorum. <Gülüyor> bu upuzun sergü seçtim içinde ciddi bir şey yaptığımı söyleyemem. Kaynağı tamamen vifak ve ittifak onca şeyi görmezlikten gelerek de hiçbir şey olmadı diyemem. Tavsiye ve teşviklere evet diyen bir hayli hizmetleri hatırlıyorum. Hatırlıyor ve hayırla yad ediyorum. Yakından tanıdığım ve tanımadığım, hatıralarımın baş köşesine tutmuş bu aydınlık simaları, kadınıyla erkeğiyle bu adanmış ruhları hep çağın kutsileri diye yadettim ve edeceğim. O müsait zemin ve bu vefa abidelerini hedeflerine tam yönlendirmek mümkün oldu mu, olmadı mı? Net bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemem de mümkün değil. Ne var ki şahsi yetersizliğimi bazı dost kılığındaki kimselerin vefasızlığını ve her zaman hasmane bir tavır alanların da tahribatını hesaba katınca daha farklı bir tabloda imkansız gibi görünüyor. İmkansız gibi görünüyor ama ben hemen her gün kendimle yüzleşiyor, kendime göre üslup hataları icat ediyor ve keşkeden keşkeye sıçrayıp duruyorum. Baş edemediğim bir sürü şeye maruz kaldığım aleme malum. Ben onları şimdilerde birer tatlı hikayeye çevirip şeker şerbet gibi yudumlasam da her yeni handikapla o günlerdeki vefasızlıkları ardı arkası kesilmeyen zulüm ve cefaları derinlemesine bir kere daha ruhumda hissediyor ve sinemden bir zıpkın yemiş gibi inliyorum. Aslında bir manada o gün bugün o ızdıraplar hiç mi hiç dinmedi? Hatta bazı çevrelerin kinleri, nefretleri, yapılan güzel işlerle mepsuten mütenasip, doğru orantılı, şişti, büyüdü, azgınlaştı ve kan kokan, kan düşünen bir hal aldı. Allah'ın lütufları arttıkça ve artıp bütün dünyayı sardıkça, dine, diyanete ve şanlı geçmişimize düşman ruhların gayzı da adeta magmalar gibi köpürüp, her yanda yangınlar çıkarmaya başladı. Unutmadım, unutamıyorum o haziran fırtınalarını, bant furyalarını, karalama kampanyalarını, hukukun hiçe sayıldığını, vicdan hürriyetinin ayaklar altına alındığını, suni cepheler oluşturulduğunu, küfür ve küfran temsilcilerinin tuğyanları yanında, bir kısım müteşeyyihinin, hasdân min ind enfüsihim komplolarını Keşke bütün bunları unutabilseydim. Unutabilseydim de kelam-ı nefsi ile dahi olsa onlara karşı bir infial ruh haletine girmeseydim. Ne var ki onca tecavüz, komplo ve bunlara bağlı baskılar inanan insanları asla sindiremedi her inkıdadan sonra onlar bir kere daha vira bismillah deyip, daha bir ciddi dinlerine, diyanetlerine hizmete koyuldu. Ve duraksamadan yürüdüler Allah rızasına doğru. Hiç hatırlamıyorum kinin nefretin dindiğini, şiddetin ve baskının hız kestiğini. Buna mukabil gurbet hissi ve gariplik duygusuyla inandıkları değerler uğrunda heyecan kaybetmeden koşturanların, Tevakkuf'a geçtiklerini. Boşa gitmedi bütün bu gayretler. Gün geldi sağanak sağanak hak inayetiyle her taraf Nevbahar'a döndü ve bize de sevgi ve şefkat hislerimizi ifade etme imkanı doğdu. Yıllardan beri birbirine küs yaşayan Farklılaştırılmış ve düşman kutuplar haline getirilmiş pek çok kimse bu yeni sevgi atmosferine koşmaya başladı. Bu onların kendilerine yönelmeleri, kendilerini bir kere daha keşfetmeleri demekti. Çok iyi hatırlıyorum, birbirinin elini ürkek ürkek sıkan kimselerin biraz beraber bulunduktan sonra meğer hep aynı düşünüyormuşuz ve Meğer birbirimize ne kadar da yakınmışız dediklerini. Bütün bunlar Cenabı Hakk'ın değerlendirmemize sunduğu fırsatlardı ama bilmem ki bu fırsatları tam değerlendirebildik mi? Keşke değerlendirebilseydik. Evet, bir dönemde şöyle böyle ayrıştırılmış, son iyi gerginliklere çekilmiş ve yıkmaya kilitlenmiş değişik kesimlerin birbiriyle kucaklaşmaya ve sarmaş dolaş olmaya başladığı ve kendi kendimize reva gördüğümüz gurbet yıllarını arkada bıraktığımız o günler çok verimli günlerdi. Ama acıdır, yapılan onca olumlu işin görülmemesi, takdir edilmemesi bir yana, o istikametteki aktiviteler birer cinayet gibi gösterilmek istendi. İstendi ve bir manada, Dinamitlendi. Şimdilerde o fevkalade büyülü ve ümitle türlenen günleri saatleri ne zaman düşünsem Keşke o sevgi ve diyalog çağlayanının önü hiç kesilmeseydi. Keşke o ışıktan zamanın barına kurşun sıkılmasaydı deyip iki büklüm oluyorum. Ne kadar arzu ederdim o nazlı nazlı bir araya gelişlerin, o yürekten birbirini selamlayışların ve o sımsıcak akşamların devam etmesini. Hala hatırlayabiliyorum. O samimi hislerin, o gönüllerden kopup gelen seslerin, o temel değerlerimize saygı çerçevesinde ortaya konan düşüncelerin iç dünyamızda uyardığı heyecanı milli birlik ve beraberliğimiz adına hasıl ettiği imanı ve ümidi. Eğer bir gün şeytan gelip aramıza girmeseydi ve fena huylara açık tabiatlardaki düşmanlık duygularını hortlatmasaydı, mızrabını yemiş bam telinden yükselen sesler gibi her yörede duyulan o heyecanlı nameler, o birbirine ulaşan eller, ve birbirinin meziyetini mırıldanan diller, hep aynı şeyleri söylemeye devam edecek. Ve o mütekabil saygı, hürmet teatileri, hep sürüp gidecekti. O günlerle alakalı görüp duyduklarım, elemiyle lezzetiyle bütün yaşadıklarım, bizimle aynı duyguları paylaşmayan dar alanlı hafızalardan silinip gitse ve sönük, renksiz, neşvesiz bir geçmişe inkılap etse de, onlar benim için çağrıştırdıkları ve gelecek adına vaat ettikleriyle hala hayal dünyamın en renkli resimlerini ihtiva etmekte ve bana lezzetine doyulmayan dakikalar... ...saatler yaşatmaktadırlar. Hadiselere hep aynı zaviyeden baktığım, ...onları aynı şekilde hecelediğim sürece de, ...o canlı resimlerin, ...hülyalarımı her zaman süsleyeceğinde hiç şüphem yok. Bu açıdan ihtimal ne zaman bir kısım handikapla karşılaşacak olsam, ...ya da şöyle böyle bir muhalif rüzgara maruz kalsam, hemen bir sessizlik murakabesine dalacak, sükutun nameleri içinde hep o günleri dinleyecek ve o renk resimlerle, o değişik fotoğraf kareleriyle teselli olmaya çalışacağım. Çalışıyorum da. Çalışıyor ve kendimi yığın yığın insanın en içten bir cuşişle sergiledikleri o sevgi ve alaka çağlayanı içinde hissediyorum. Her bir araya gelişte, ilk görüşüp tanıştığımız o tertemiz yüzleri görüyor gibi oluyor ve ruhumu saran kasvetlerden bir bir sıyrılıyorum. Yakın bir geçmişe kadar devam ede gelen, hep ümitle türlenmiş o ahenkli, hatta biraz da alayişli toplanmalar, dağılmaların farklı bir çizgide de olsa hala devam ettiğini düşünüyorum. Şartların, konjonktürün gerektirdiği farklılık mahfuz, aynı üslup, aynı eda, aynı düşünce ve aynı mülahazaların, binlerce, yüz binlerce, sevgiyle çarpan sine tarafından temsil edildiğinde tereddüdüm yok. Ama ben, o günlerle öylesine dolu, ve yapılan işlere öylesine kuruluydum ki o zamanlar icra edilen aktivitelerin içinden geçerek kendimi dünyaları aşan gidip ta Hak rızasına ve onun gaye ölçüsündeki vesilesi sayılan namı celili ilahiyi ilana dayanan bir cereyanı mütemadi mecrasındaki kutsilerin yedeğinde görüyordum. Bu mülahazayla kim bilir kaç defa kendi kendimi وَقَلْبُهُمْ zira ayhi bil بِالْوَسِيْتِ mazhariyetiyle payelendirmiş ve bu kadarını olsun herhalde lütfederler demiş müteselli olmuşumdur. Yaşadığım o süreçte diyaloga açık ve sevgiyle çarpan sinelerin heyecanı ruhuma öyle işlemiş her gün şahit olduğum o güzel tablolar hafızama öyle hak edilmiş ve gönlümde öyle derin izler bırakmıştı ki, aradan yıllar geçmesine rağmen, hala onları bütün canlı değil, iç dünyamda duyabiliyor. O günlerde duyup işittiğim sesleri, sözleri, bütün tazeliğiyle ruhumda hissediyor ve yer yer nükseden hasret ve hicran duygularımı Onlarla bastırmaya çalışıyorum. Kim bilir, belki de şu anda o elemleri, acıları gitmiş ve her şeyiyle lezzete inkılap etmiş hatıralar yumağı içindeki canlı, renkli, ümitle tüllenen geçmişe ait hatıra karelerini içimde yaşatmak, ve arkadan geleceklere emanet etmek için defteri mesavim gibi simsiyah ve perişan satırlarımla farkına varmadan karartıyor da olabilirim. O günlere ait her yanda tüten ruh ve mananın, tasavvur ve heyecanın o dar zaman diliminde kalmasına sevgi söyleyen Hoşgörü murudanan ağızların susmasına, birbirine kavuşan siyanelerde tütmeye başlamış aşk o alakanın sönmesine, şefkatle açılıp kapanmaya başlamış gözlerin ebediyen kapanıp gitmesine, diyalog'a açık ruhların mevsimsiz bir hazanla savrulup devrilmesine gönlüm razı olmadı. Dayanamazdım. Meltemlerin yerini şimal rüzgarlarının almasına, iyiliğe, güzelliğe ve sevgiye açık atmosferimizin kinle, nefretle derinmesine, baharı hazanın vurmasına, millet ruhunun muhalif fırtınalarla sararıp solmasına ve bas ba'del meftimize yeniden kefen biçilmesine. Doğru durulmalı, Doğru konuşulmalı, ortaya konan güzellikler müştak bütün gönüllere duyurulmalı ve bu dirilişin önünün alınmasına meydan verilmemeliydi. Birkaç düzine gönüllü ve hakkı adanmış ruh, insanlığı gerçek insaniyete uyarma azm-i bunu Allah'ın gerçekleştireceğine inançları tamdı. Yollara dökülürken, Ellerinde kendi dünyalarından sönmez meşaleler dört bir yana açılırken milleti ebed müddet mülahazasıyla açılmışlardı. İnsanlar diyecekleri pek çok şey vardı ve onu mutlaka demeliydiler. İşte bu mülahaza ki hepsinin sinesi de yüce mefkureye yüceler yücesi Allah'a yürüme heyecanıyla çarpıyordu. Bütünü olmasa da büyük çoğunluğu itibariyle toplum bu heyecanla coşkun ve tam bir metafizik gerilim içindeydi. Bu hal, umumi sulh, sükun ve evrensel insani değerler adına mutlaka daha da ilerilere götürülmeli ve emanette emin haleflere emanet edilmeliydi. Milletinin kaderiyle alakadar ruhların derin bir ittifak ve ittihat sürecine girdiği, inanan sinelerin bu heyecanla coştuğu, Her yanda diyalog sevdalılarının seslerinin duyulduğu, Birkaç asırlık hülyalarımızın gidip hakikat ufkuyla kutuplaştığı o kutlu günlere ait aktiviteler, Bence hiç durmamalı. Milletine hizmete adanmış ruhlar asla heyecan yorgunluğuna düşmemeli. Dünyevi mutluluk, refah ve saadet onların uhrevilik mülahazalarının önüne geçmemeli. Her zaman ışıkla parlayan bu simaların nurları hiç sönmemeli. Hak rızası hedef, ilahi kelimetullah... Gaye ölçüsünde vesile deyip yollara düşenlerin birliği katiyen bozulmamalı. Gittikçe büyüyen, genişleyen, derinleşen bu gönüllüler hareketi, her diriliş dönemindeki ilklere has safvetini, samimiyetini, sadakatini korumalı ve seyyid nigari gibi Canan dileyen dada'yı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya cünûnuz, Bize namus lazım değil, Ey dil ki bu iş şane düşer mi? Deyip arkalarına bakmadan, Hep insanlığı kucaklamaya doğru yürümelidirler. Ben şimdilerde hala hafızamda dipdiri tutmaya çalıştığım O günlerdeki faaliyetlerin ve o mütemadi koşturmaların Bugün de şartlar ve konjonktürün geriyi aynı çizgide olmasa bile Mücavir bir kulvarda devam ettiği ümit ve hülyalarıyla oturup kalkıyorum Hala o zevku şevk akşamlarının yaşandığını düşünüyor Sevgi soluklayıp duranların nefeslerini duyar gibi oluyor. Ve ruhumun kubbesinde yankılanan o aksi sadalarla müteselli oluyorum. Ömrüm oldukça da hep bu hülyalarla yaşayacağım.